Bu sıralarda münafıklardan bir grup aralarında konuşup ittifak etmiş ve Resulullah'a tuzak kurup hayatına kast etmeyi planlamışlardı. Bunun için fırsat kolluyorlardı. Vadi geçip de dağlara doğru tırmanırken onu sıkıştırır Hır, ve vadiye doğru uçurumdan yuvarlayıp öldürürüz diyorlardı. Bunca mucizeye şahit oldukları, ve Resulullah'la birlikte bu kadar müşterek zaman geçirdikleri halde akılları bir türlü başlarına gelmemiş, hala bunu düşünebiliyorlardı. Ancak düşünmüş olmaları, maksatlarına ulaşacakları anlamına gelmiyordu. Sadece herkes kendi karakterinin gereğini yerine getiriyordu. Zira Cibril-i Emin gelmiş ve onların ne yapmak istediklerini Allah Resulüne bildirmişti. Zaman elmasla kömürün birbirinden ayrılma zamanıydı. Bunca yıldır içeride kaldığı halde hala küfür adına hareket edenlerle yürekten iman edenler böylelikle birbirinden ayrılacak ve şerre kilitlenmiş kin tüccarlarıyla gerçek manada Allah'a kul olanlar bütün berraklığıyla ortaya çıkacaktı. Vadide ilerleyenler arasında Allah Resulü'nün münadisinin sesi yankılanıyordu. Şüphesiz Resulullah şu dağ yoluna girecektir. Sizden hiç kimse bu yoldan gelmesin. Sizler vadiden ilerleyip yolunuza devam edin. Çünkü sizin için bu yol daha sağlıklı ve kolaydır. Ortada nebevi bir emir olur da sahabe bu emri yerine getirmez miydi hiç? Bu emri yerine getirmeyen bir grupsa düşündükleri suikastı gerçekleştirebilmek için fırsat bulduklarını düşünüp çoktan işe koyulmuşlardı bile. Gecenin karanlığından da istifade ederek yüzlerini kapatmış ve herkesten önce hareket ederek daha yoluna girmişlerdi. Yanında bulunan Ammar İbni Yasir, Hamza İbni Amr ve Huzeyfe İbni Yeman gibi asabından bir grupla birlikte Dağ yoluna giren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce buraya gelip de tuzak kuran nifak grubunun hışırtılarını işitti. Verilen haber tahakkuk etmek üzereydi. Bir anda dört bir taraftan yüzleri kapalı insanlar yollarına çıkmıştı. Resulullah'ın devesini ürkütmüşler, hatta bu ürkmeyle birlikte devenin üzerinde bulunan bazı eşyalar da etrafa savrulmuştu. Zaten maksatları da buydu. Deveyi sıkıştırıp korkutacak ve Efendimizin düşmesini temin edip uçurumdan aşağıya doğru yuvarlayacaklardı. Efendiler Efendisi celallenmişti. Yanında bulunanlar da bu işten tedirgin olmuş ve üzerlerine birden üşüşü veren bu insanlara karşı ...tepkilerini ortaya koymaya başlamışlardı. Elindeki sopasıyla develerinin yüzlerine vurmaya başlayan... ...Hazreti Ozeyfe onlara... ...defolup gidin sizi gidin Allah düşmanları... ...diye çıkışıyor ve bunların kim olduklarını anlamaya çalışıyordu. Ancak gecenin karanlığında ve yüzleri kapalı olan bu adamların... ...kim olduklarını anlamaya imkan yoktu. Ancak adamlar da korkmuştu. Tavır ve duruşundan... Resulullah'ın kendi hallerine muttali olup planlarından haberdar edildiğini anlamışlardı. Onun için daha fazla açık verip kendilerini belli etmeden hemen kaçmayı düşüneceklerdi. Bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Huzeyfe ve Hazreti Ammar'a seslenerek arkadan onları takip edip kim olduklarını öğrenmesini isteyecekti. Ancak buna imkan bulamamışlardı. Hızla dağ yolundan inen bu karanlık ruhlar, Gelişmelerden habersiz vadide ilerleyen insanların arasına karışıp çoktan izlerini kaybettirmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Huzeyfe'ye sordu. Geri piskürttüğün adamlardan herhangi birini tanıyabildin mi? Develerinden başka hiçbir şey göremedim. Yüzleri maskeliydi ve gecenin karanlığında onları seçmeme imkan yoktu. Göremedim. Diye cevapladı Hazreti Huzeyfe radiyallahu anh. üzerine onlara sordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların niçin böyle yaptıklarını ve esas maksatlarının da ne olduğunu biliyor musunuz? vallahi de hayır bilmiyoruz ya Resul Allah diyorlardı bunun üzerine efendiler efendisi onlar daha yoluna birlikte çıkıp bana tuzak kurdular ''Geçitteki uçurumun kenarına geldiğimde beni sıkıştıracak ve aşağıya yuvarlayacaklardı. Ancak Allah Celle Celaluhu onların da onların babalarının da kimliğini bana haber verdi. İnşallah onları ben size bildiririm.'' buyurdu. Ashab da tahaccüp etmişlerdi. İçlerinde bulundukları halde hala birilerinin bu türlü çirkin planlar düşünebilecek olmasına bir anlam veremiyorlardı.'' ...uğrunda canlarını vermeye and içmiş ashab... ...bir an önce bu adamların kim olduğunu öğrenip... ...haklarından gelmeyi canı gönülden istiyordu. Bazıları ileri atılıp... Ya Resulallah! Onlar hakkında emir buyursanız da... ...boyunları vurulsa! ...diye de bulunduklarında... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...genel ahenk adına bunu da istemeyecek... ...ve Hazreti Ammar ve Hazreti Huzeyfe'ye... ...isimlerini verdiği halde... Bu insanlara her şeye rağmen müeyyide uygulamayacaktı. Hatta ashabdan bazıları daha da ileri gidip bunların artık ashab da olamayacaklarını beyan ettiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onlar la ilahe illallah diyerek şahadette bulunmuyorlar mı?" diye buyuracaktı. Efendimizin bu sorusuna evet diye karşılık verdiklerinde o sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onlar benim Resulullah olduğumu da söylemiyorlar mı?'' diye soracak ve ashabından yine ''Evet'' cevabını alacaktı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hükmün dışa yansıyan görüntüye göre verilmesinin gerekliliğini tescil manasında, ''Bunları öldürme konusunda bana izin verilmedi.'' buyurarak, o gün meseleye son noktayı koyacaktı. Artık yolculuk bitmişti. Medine'ye girmek üzerelerdi. Bir aralık ashabına dönen efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Şu anda Medine'de öyle insanlar var ki Sizin gittiğiniz her yerde Adım attığınız her vadide Hep sizinle beraberlerdi Buyurdu Anlaşılan arkada kalıp da gelemeyen herkesin münafık olmadığını anlatmak istiyordu Zira onlar arasında Kab İbni Malik Mürare İbni Rebi ve Hilal İbni Ümeyye gibi yürekten mümin olduğu halde Bazı sebeplerden dolayı gelemeyenler de vardı Ancak bu beyanlar karşısında şaşıran asab, Ya Allah Diyorlardı Onlar Medine'de oldukları halde öyle mi? Tacublerini dile getiriyor ve sebebini öğrenmek istiyorlardı Bunun üzerine Efendiler Efendisi Evet Onlar Medine'de oldukları halde Buyurdu Zira onları burada alıkoyan şey mazeretleriydi. Demek ki yalan yanlış beyanlarla mazeret üretip Tebuk'a gelemeyenlerle diğerlerinin arasında fark vardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu farka dikkat çekiyordu. O gün Efendimizin dikkat çektiği başka şeyler de vardı. Medine'yi görür görmez işte bu tabedir ki oraya beni Rabbim yerleştirdi körüğün demir üzerindeki çapakları temizleyip attığı gibi, Medine'de ahalisi arasında bulunan kötülükleri silip attı, buyurdu. Bu arada gözlere Uhud'u süzmeye başlamıştı. Daha öncekilerde olduğu gibi yine dudaklarından aynı cümle dökülüyordu. Uhud öyle bir dah ki, biz onu severiz, o da bizi. Daha sonra özellikle ensara yönelen efendiler efendisi onlara... ''Size Ensar'ın evleri arasında en hayırlı olanları haber vereyim mi?'' diye soruyordu. ''Evet ya Resulallah.'' diyorlardı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıralamaya başladı. Ensar'ın evleri arasında en hayırlı olanları Beni Neccar'ın, sonra Abdullah İbni Eşhal oğullarının ve sonra da Beni Saide'nin evleridir. Hayır sıralamasında arkada kalan Beni İsaide oğulları, bu tasnif karşısında biraz üzüntü duymuşlardı. Huzura gelen Hazreti Saad, Ya Resulallah, dedi, Ensar'ın evleri arasında hayır sıralaması yaptın, ve bizim evlerimizi bu sıralamada en son zikrettin. Böyle bir sıralamada elbette bazıları arkada kalacaktı. Ve bunu söyleyenlere dönerek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sizin de en hayırlılar arasında zikredilmeniz, ''Neyinize yetmiyor?'' buyurdu. Yaklaşık iki aydır aralarında göremedikleri Allah Resulü'nün... ...yeniden şehirlerine gelişini gören kadınlarla çocuklar... ...yine yollara dökülmüş... Veda tepesinden üzerlerine doğan bu dolunay aydınlığı karşısında neşide ve güzel sözlerle sevinç hisarında bulunuyor ve böylelikle bir bayram havası içinde onun gelişini karşılıyorlardı. Gelir gelmez yine Mescid-i Nebevi'ye koşmuş ve şükür adına burada iki rekat namaz kılmıştı. ''Bizi bu seferimizde mükafat ve iyilikler ızıklandıran Allah'a hamdolsun.'' diyordu. Tebuk dönüşünde Ashab artık bundan sonra savaş olmaz düşüncesine kapılmış ve ellerindeki silahlarını bile sapmaya başlamıştı. Hicaz'da kendilerine karşı koyacak bir gücün kalmadığını ve bundan böyle ne kılıca ne de kalkana ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorlardı. Onların bu tavrından haberdar olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen buna müdahale edecek ve ''Ümmetimden bir grup Deccal'in zuhur edeceği ana kadar hep hak üzere cihad edecektir, buyuracaktı. Dönüş yolunda da Efendimizin karşısına çözüm bekleyen problemler çıkmıştı. Tebuk'e hareket ettikleri sıralarda inşa edilen Nifak Mescidi, bir mazeret uydurup da Tebuk'e gelemeyenlerin durumu ve yokluğunda Medine'de biriken daha birçok konu çözüm için bizzat onun gelişini bekliyordu. Efendimizin Medine'ye yaklaştığı sıralarda yanına gelen Cibril-i Allah'ın kesin emrini ulaştırmış ve Tebuk'e çıkmadan önce gelen namaz taleplerine karşılık ''Dönüşte belki'' dediği, virar mescidinde namaz kılınmaması gerektiğini tebliğ etmişti. Meselenin gerçek yönünü şimdi herkes görmüştü. Böylesine hayırlı bir işte Efendimizin ağırdan aldığını görüp de, taaccüp edenler, ayetin gelişiyle birlikte Allah Resulü'nün attığı her adımda ne kadar hikmet bulunduğunu görüp Allah'a hamd ediyorlardı. Meğer ortada Allah ve Resulü'ne karşı yürütülmeye çalışılan mücadelede, nifaka merkez haline getirilmek istenen bir mescit vardı. Ve Efendimizin burada namaz kılmasıyla takdis edilecek olan bu mekan, bundan sonra odak haline gelecek ve adı mescit bile olsa hep küfre hizmet edecekti. Ayet gelip de meselenin iç yüzünü ortaya koyduğuna göre, şimdi sıra nifaka odak haline getirilmek istenen bu binanın ortadan kaldırılmasına gelmişti. Efendiler Efendisi, Ashabından bir kısmını yanına çağırarak bu görevi onlara verince onlar tereddütsüz gittiler, bu binayı ateşe verip yerle bir ettiler. Nifak adına bir adım daha hakim kalmıştı. Her bir hamle Hicaz'ı küfür ve nifaktan temizlemeye yarıyordu ve bundan sonra münafıklar için Medine üzerlerindeki baskının daha da arttığı bir mekana dönüşecekti. Hiç yüzleri bir kez daha suretlerine akseden bu yüzsüzler, her şeye rağmen Efendimizin huzuruna geliyor ve Tebuk'e gidemeyişlerini meşru gösterebilmek için belli başlı mazeretler ileri sürüyorlardı. Yine perdeyi yırtmamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mazeret diye ortaya sürdükleri yalanları kabullenmiş gözüküyor ve herhangi bir tepki vermiyordu. Peşi peşine hepsi gelip durumunu arz etmiş ve sıra, atılan her adımda aslında kendileriyle birlikte olduğunu söylediği samimi müminlerine gelmişti. Bir Ramazan günüydü. Büyük bir mahcubiyetle huzura gelen Hilal İbni Ümeyye ve Mürare İbni Rebi için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ''Ben size izin vermedikçe hiçbiriniz onlardan herhangi birisiyle oturup konuşmasın.'' diyordu. Aynı duygularla yanına gelen Kab İbni Malik mescide gelip Allah Resulüne selam verdiğinde o sallallahu aleyhi ve sellem önce acı bir tebessümle yüzüne bakmış ve sonra da bu samimi insandan yüzünü çevirmişti. Dünyalar başına yıkılıyordu Kab İbni Malik'in. Allah Resulünün haliyle vermek istediği mesaj yüreğine oturmuştu ve ''Ya Resulallah'' diye seslendi. ''Niye benden yüz çeviriyorsun?'' Vallahi de ben ne münafığım ne dinim konusunda herhangi bir şüphe içindeyim ne de dinimi değiştirdim. Peki öyleyse sen niye gelmedin? Diye sordu efendiler efendisi. Halbuki sen hazırlığını da yapmış değil miydin? Evet ya Resulallah. Diye başladı sözlerine Hazreti Ka. Şu anda senin değil de ...dünya ehlinden herhangi birinin yanında bulunuyor olsaydım... mazeret beyan edip de onun hışmından kendimi kurtarırdım. Çünkü bende insanları ikna etme kabiliyeti vardır. Fakat biliyorum ki ben... ...bugün beni kurtaracak yalan bir beyanla sana halimi arz etsem... ...yarın mutlaka Allah durumu sana haber verecektir. Ancak bugün doğruyu beyan edip de... ...senin bana kızacağın bir beyanda bulunursam... İşte o zaman Allah'ın beni affedeceğini umarım. İşin doğrusu, vallahi de benim bir mazeretim yoktu. Asabındaki samimiyeti büyük bir dikkatle izleyen Sultan Rusül Efendimiz asabına dönerek önce işte buna gelince bu doğruyu söyledi, buyurdu. Aslında sadece bu cümle bile. Bu üç sahabiden önce gelip de yalan yanlış beyanlarla kendilerini kurtarmaya çalışan 80 civarındaki insanın halini anlatmaya yetiyordu. Ardından da ilave etti. Hadi kalk ve hakkında Allah Celle Celaluhu dilediği hükmü verinceye kadar bekle.